Büyükada saat kulesi. İstanbul'un hengamesini ve gürültüsünü arkanızda bırakacağınız güzel bir vapur yolculuğunun ardından varacağınız Büyükada, Frens adalarının en büyüğü ve adalar ilçesinin merkezi konumundadır. Harika bir gezi planı hazırladınız. Heybeliada, Burgazada, Kınalıada ve ardından ulaşacağınız Büyükada'da sizi karşılayacak olan ilk yapıt saat kulesidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1923 yılında, Büyük adanın iskele meydanına yerleştirilen saat kulesi buranın simgelerinden sadece biridir. Bilen bilir, eş dostla, sevgiliyle randevular hep saat kuleleri altında verilir, burada beklenir sevilenler. Bir bilmeyene yön, adres tarifleri saat kulesine göre yapılır, günün anısı olan hatıra fotoğrafları onun önünde ya da altında çekilir. Tarihi saat kuleleri, birçoğu biraz hırpalanmış olsa da günümüze kadar gelebilmiş, bazısı da yangın. Deprem gibi çeşitli nedenlerle kartpostallarda, eski ve rengi sararmış fotoğraflarda kalmış. Zamanı tam olarak, hiç aksatmadan insanlara bildiren bu saat kuleleri, kimi gösterişli kimi sade birbirlerinden farklı mimari özellikleriyle kentlerin simgesi olmuştur. Zamanın ölçü birimi saatler, ilginç mekanik yapıları, süslü kulesiyle günümüzde de hem zamanı okumaya, hem de zamana karşı direnmeye devam ediyorlar. Büyük saat kulesi olarak anılan fakat aslında küçük bir yapıya sahip saatin görkemi ve göz alıcılığı dikkatleri üzerine çekmektedir. Büyükada sakinlerinin en bilindik yeri burasıdır. Tıpkı Taksim akame gibi bir buluşma noktasıdır saat kulesi ve adada yaşayanların en güvendiği saattir.